Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Baştan Cibril aleyhisselamın hadisini şerh ediyorduk. İslam'dan bahsettik. İmandan bahsettik. Şimdi ise ihsandan bahsedeceğiz. İhsan ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde beyan ettiği gibi en ta'budallaha te keanneke terahu Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. O seni görmüyorsa dahi sen onu e, görür gibi ibadet etmendir. Peki Allahu Teala'yı görür gibi ibadet etmen nasıl olur? bu kısacası kardeşler üç şeyle olur birincisi el-khaf Allah-u Teala'ya allah, Teala ya, allah Teala'dan korkmakla olur Allah -u Teala'dan korkmakla olur. Ve Allah Teala'dan en fazla korkan kişi Allah Teala'yı en iyi bilen kişidir. Kişi ne kadar ilmi çoğalırsa, Allah'ı ne kadar iyi tanırsa o kadar da Allah Teala'dan korkar. Bundan dolayı Abdullah İbn Mesud radıyallahu teala anhu der ki: Kefa bi haşyetillahi ilma. Allah'tan korkman sana ilim olarak yeter. Allah'tan korkman sana ilim olarak yeter. Aynı şekilde bir şahıs tabiinden şa'biye şa gelir ve der ki: Ey alim bana fetva ver. Şa'bi de der ki: Alim olan Allahu Teala'dan korkan alimdir. Tevazu yaparak Allahu Teala'dan korkan alimdir. Ben Allah'tan yani ben alim değilim der. Bundan dolayı Allah'ı en iyi tanıyan şüphesiz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi. Bundan dolayı peygamber buyuruyor ki: "Fa vallahi inni leakhşakukum billah." yemin olsun ki ben sizin Allah'tan en fazla korkanınızım. Aynı şekilde ben sizin Allah ben sizi Allah Teala'yı en iyi bileninizimdir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Allah'ı en iyi bildiğinden dolayı yine Allah'tan yine Allah'tan en fazla korkan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi. Bundan dolayı Allah Teala buyuruyor ki inne ma min ibadihi'l ulema. Teala'dan hakkıyla ancak alimler, ilim ehli korkar. Dolayısıyla Allah'tan korkmanı ziyade etmek istiyorsan bu korkuyu daha kâmil yapmak istiyorsan ilim talep etmen gerekir. Ve Allahu Teala'nın sıfatlarını, Allahu Teala'nın dinini öğrenmen gerekir. Bu mukaddimeden sonra bilin ki kardeşler korku üç türlüdür. Birincisi meşru olan korku yani yapılması gereken korku İkincisi memnu, yasak olan korku, üçüncüsü de mübah olan korkudur. Meşru olan korku ise Allahu Teala'dan korkudur. Bunun yapılması farzdır. Zira kim Allahu Teala'dan korkmazsa bu kişi icma ile mümin değildir. Allah'tan korkmak ise iclal ve tazim ile korkudur. Allahu Teala'dan korkuyorsun ve bu korku Allah'ı tazim etmek için Allahu Teala'yı tazim etmek için korkuyorsun. Bu ise ibadettir. Ve bu ibadeti Allah'tan başkasına yapıldığı zaman insan dinden çıkar. İnşallah az sonra da göreceğiz. Bu nasıl? Sebeplere başvurmadan bir kişi yapabilir. Bundan korkuluyorsa ne gibi? Diyoruz ki Diyoruz ki sen beni dövebilirsin güçlüsün bu korku caizdir senden korkuyorsam eğer güçlüysen niye çünkü sen elini bana vurup kolunu uzatıp bana vurabilirsin bir sebebe başvuruyorsun burada kolunu uzatıyorsun ancak sebepsiz yere sebebe başvurmadan bir şeyden korktuğun zaman şirke girer ne gibi? Bu zamandaki bazı tarikatçıların dediği gibi Şık seni çarpar Veyahut da Fulan türbedeki kişi seni çarpar Şuna inanıyorsun O kişi beni çarpması Yani kabirden kalkıp da değil de O kişi Seni çarpamaz çünkü yanında değil Çünkü ölmüş o kişi Dolayısıyla sebeplere başvurmadan Seni çarpıyor Elini kaldıramaz çünkü adam ölmüş Dolayısıyla ne inanıyorsun sen bu adam sebeplere başvurmadan seni çarpıyor. Seni görüyor, gaybı biliyor. Bundan dolayı şirke giriyor. Zira bu korku ancak Allahu u Teala'ya hastır. Çünkü sebeplere başvurmadan bir şey yapabilen ancak Allah'ın sıfatıdır. Zira Allah ol dediği zaman onu verir. Bu ancak Allah'a hastır. Bundan dolayı bir kişi derse ki işte falan da kabirdeki kişi beni çarpar, şık beni çarpar şuna inan, iman etmiş oluyorsun. O şık sebeplere başvurmadan seni çarpıyor. Bu ise ancak Allahü Teala'ya hasdır. Bundan dolayı şirk'e girmiş oluyor. Alakullahal bu korku ancak Allah'a yapılır gerekir. Yapılması gerekir ve bunu Allah'tan başkasına yaptığın zaman şirk'e girersin. Bundan dolayı Allah buyuruyor ki fele Onlardan korkmayın, benden korkun in kuntum mukminin er mümin iseniz. Bu korku hakkında kardeşler Allah'tan korkunun altına diğer bazı korkular girer. Birinci korku azabul ahire ahiret azabından korkması, korkulmasıdır. Zira ahiret azabından korktuğun zaman bu Allah'tan korkmak demektir. Birakis kişi Allah'ın Allah'ın azabından korkması gerekir. Bundan dolayı Allahu Teala diyor ki "Velike limen khafe makami ve khafe vaid." Onlar benim azabımdan korkanlardır. Yani müminler benim azabımdan korkanlardır. Bundan dolayı melekler Allahü Teala'nın azabından korktuğundan dolayı Allah diyor ki onlar hakkında yekâfûne rabbehum min fâvkihim. O melekler Rableri onların üstünde olduğu halde korkarlar. Bundan dolayı Cibril aleyhisselam meleklerden Cibril Allahu Teala'dan en fazla Allah Allah'ı en iyi bilen, bildiğinden dolayı Allah'tan da en fazla korkuyordu. Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Miraç günü Cibril'i gördüm. Sanki tas, taş kesmiş idi Allah'ın korkusundan dolayı. Dolayısıyla kabir azabından korkmak da Allah'tan korkmaya altındadır. İkinci korku ise kardeşler Allah'tan korkmaya dahil olan korku günahlarının Şerrinden korkulmasıdır. Kötü amellerinin günahlarından korkulmasıdır. Bu da meşru olan korkudur. Kişi her zaman yaptığı günahlardan korkması gerekir. Onun günah o kötü amellerin günahlarından ve getireceği sonuçlardan korkması gerekir. Bundan dolayıtildeğimizde geçen hadiste Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ölüm yatağında olan bir gence gelir. Ve der ki nasıl hissediyorsun? Der ki ben Allahu Allah'ın rahmetini umut ediyorum ve amelimin kötülüğünden de günahından da Allah'a Allah sığınıyorum. Allah'a sığınıyorum der. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada o kişiyi ikrar eder. Kişi kendi günahının şerrinden Allah'a sığınması gerekir ve korkması gerekir. Başka bir korku ise Allah'a korkmadan e, altında olan başka bir korku ise sevaplar amellerinin, güzel amellerinin kabul olunmamasından korkulması gerekir. Kişi bir amel yapacağı zaman o kişi emin olmaması gerekir. Bir akis Allah-u Teala'dan ümit edip, ümitle birlikte de bu amelim kabul olunur mu, olunmaz mı diyebiliriz olunur olun olunmaz mı diye kişi korkması gerekir. Bundan dolayı Allahu Teala buyuruyor ki: "Valladine yuqtuna ma, Valladine yuqtuna ma'utu, ve kulubhum O mü'minler ki kendilerine verilenleri infak ederler, zekat verirler. Ve kulubhum wajile kalpleri korktuğu halde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsirinde der ki: "Onlar ki namaz kılıp." Zekat verip oruç tutup sonra da bu amellerin kabul edilmemesinden korkan insanlardır. Bu amellerin kabul edilmemesinden korkan insanlardır. Dolayısıyla kişi amelinin kabul olunup olunmamasını ümit etmekle birlikte korkması gerekir. Başka bir korku ise kardeşler meşru olan korku harama günaha düşmemek, düşmekten korkmaktır. Zira kişi her zaman harama düşmekten Allah'a sığınıp korkması gerekir. Bundan dolayı kişi her zaman Allah'a günaha sığınmasından korktuğundan dolayı bir mümin her zaman istiğfar etme ihtiyacında bulunur. İhtiyacını hisseder. Ve her zaman istiğfar eder. Ki istiğfar edenlerin seyyidi ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idi. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ben günde 70'ten fazla Allah Teala'ya istiğfar ederim. Bundan dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bekir'e bir dua öğretir. Ve duası şöyledir. Ey Allah'ım, bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek sana şirk koşmaktan da sana istiğfar ederim. Şüphesiz ki günahların en büyüğü şirktir. Dolayısıyla kişi Şirke düşmekten, diğer günahları işlemekten Allahu Teala'ya sığınması gerekir ve korkması gerekir. Başka meşru olan başka bir korku ise kardeşler kalbin dönmesinden korkmaktır. Kişi hidayet bulduktan sonra bu hidayetten sonra belki sapıtırım diye korkması gerekir. Ki bu imandandır. Zira Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Üç şey kişide olduğu zaman o kişi imanın tadını almıştır. Birincisi Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmesi, ikincisi bir kişiyi sevdiği zaman ancak Allah için sevmesi, üçüncüsü de üçüncüsü de sapıklıktan sonra hidayet bulduktan sonra sapık sapık olduktan sonra hidayet bulduktan sonra yine sapıklığa düşmesinden korkmasıdır. Kişi sapıklığa düşmesinden korktuğu zaman o kişi imanın tadını almıştır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Meşru olan başka bir korku ise kardeşler son nefeste imanlı ölmemekte korkmaktır. Kişi son nefeste ne olacağını ancak Allahü Teala bilir. Ve ameller son nefeste belli olur. Son nefeste mümin mi yoksa kafir mi diye Kişi yani kafir mi değil veya münafık mı değil kişi korkması gerekir. Ve bunun için de allah Teala'ya dua etmesi gerekir. Zira her şey son nefese göredir. Son nefeste salih amel işlediğin zaman ondan sonrakisi de kolaydır. Yok kötü amel işlediğin zaman Allah göstermesin ondan sonraki de kötüdür. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki bir kişi salih amel işler. Ta ki ölüm cennet ile o kişinin arasında bir kol kadar mesafe bulunana kadar sonra o kişi ölümünün sonunda kötü amel işler ve o kişi cehenneme girer buyuruyor sallallahu Yani kişi hayatı boyunca salih amel işliyor, işliyor. Ölümünün ölümüne yakın bir kötü amel işliyor ve öyle ölüyor, vefat ediyor ve Allahu Teala o kişiyi ateşe sokuyor. Ala kulli hal Bu hadis hakkında Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala ve İbn Rajab şöyle buyurur. Der ki dikkat edin buraya. Der ki İbn Teymiyye bu hadisteki geçen kişi salih amel işler işler ta ki son nefesine yaklaşınca kötü amel işler öyle olur ve cehenneme giren den kasıt kasıt şudur. Kişi Salih amel işler görünür. Fakat kalbinde nifak vardır. Veya riya vardır. Veya başka bir şey vardır. Son nefese doğru bu riyayı, bu kötü şeyi allah Teala o kişiyi gösterdirir. izhar eder. Amellerine yankıtır. Ve öylece ölür. Yoksa kişinin ihlasla, samimiyetle Allah'a ibadet edip sonra son nefesinde kötü amel işlemek bu kasıt değildir. Bilakis onun kalbinde bir bozuluk olduğundan dolayı allah Teala o kişiyi öyle bir öyle bir ceza vermiştir. Zira der ki İbn Teymiye, zira Allahu Teala şekurdur. Kul Allah'a bir şey yaptığı zaman ihlasla Allah onun mükafatını o kişiye verir der. Ve o kişi ihlaslı olarak Allah'a ibadet ettiyse onun mükafatını Allah verir. O kişiyi saptırmaz. O kişiyi saptırmaz. Dolayısıyla bu kişinin salih amel işlemesi sonra sapıtması hayatının sonuna Demek ki bu kişinin kalbinde kalbinde bir bozukluk niyetinin doğru olmadığına delildir dedi İbn Teymiye. Zira Allahu Teala der ki: "Femmen a'ta wattaqa wa saddaqa bilhusna fasanuyyisiru Kim atadı kim bir verirse, sadaka verirse ve Allah'tan korkarsa, "ve sanuyyisiru lel-yusrâ." Biz de onu kolaylık veririz. Yani sen Allah için böyle yaparsan Allah da sana kolaylık verir ve hidayet buldurur. Ala hal kardeşim. Korkmanın Allah'tan korkmayı gerektiren şeyler nedir? Sebepler nedir? Birincisi dediğimiz gibi Allahu Teala'yı ve Allah'ın sıfatını çokça bilmektir. Kişi ne kadar Allah'tan Allah'ı bilirse, ne kadar Allah'ın sıfatlarını bilirse, Allah'ın kahhar olduğunu bilirse, kuvvetli olduğunu bilirse, her şeyi gücü yettiğini bilirse her şeyi gördüğünü bilirse, intikam aldığını bilirse bütün bu ilimler kişinin Allah'tan korkmasını, Allah'tan korkmasını çoğaltır. Bundan dolayı Allah'ın dediği gibi Allah'tan ta ancak ancak ilim ehli korkar buyurur. İkinci sebebi ise kardeşler kişi çokça cehennemden bahseden Ayetleri ve hadisleri okuması gerekir ki Allahü Teala'dan korkması ziyade olması gerekir, artması gerekir. Zira kişi cehennem ayetlerini okuduğu zaman, hadisleri okuduğu zaman o kişinin korku Allahu Teala'dan artar. Bundan dolayı sahabeden birçoğu, Ebu Bekir radıyallahu teala anhu ve birçoğu namazlarda azap ayetleri geldiği zaman kendilerini tutamayıp ağlarlardı ve kendilerinden korkarlardı. Başka bir sebep ise Allah'tan korkmaya yiten, başka bir sebep ise kişinin kendi günahlarını, taksiratını hatırlamasıdır. Zira kişi her gün kendi günahlarını hatırlaması gerekir. Kişi, birçok insan, bilakis insanların çoğu, bilakis müminlerin çoğu Allah'a farz olan şeyleri yapmıyor. Allah'a farz olan, namazlar gibi, zekat gibi farz olan şeyleri yapmıyor onu yapmadığı zaman kişi azabı hak etmiş oluyor. Kaldı ki bunları yapmamakla birlikte kişi bir de günahlar işliyor. Farzları yapmamakla birlikte bir de kişi günahlar işliyor. O zaman kişinin ne kadar zayıf, ne kadar günahkar, ne kadar azabı hak ettiğini kişi düşünmesi gerekir ve Allahu Teala'dan böylece Allahü Teala'dan korkusu çoğalsın. Dördüncü sebep ise kardeşler Allahu Teala'dan korkmaya sebep olan dördüncü sebep ise künii ayetleri hatırlaması yani Allahu Teala'nın dünyada e, yaptığı şeyleri hatırlaması Zelzelelerin, e, depremlerin e, sellerin e, işte Yanardağ'ın patlaması kişi bunları hatırladığı zaman insanın ne kadar zayıf olduğunu hatırladığı zaman Allahu Teala'dan korkması Allah-u Teala'dan korkması e, ziyade olur ve artar. Bu bilindikten sonra kardeşler Allah'tan korku tek başına memduh güzel değildir. Bilakis sadece korku güzel değildir. Bilakis korku ile birlikte ümit de olması gerekir. Korku ile birlikte Allah Teala'dan ümit edilmesi gerekir. Zira sadece korku Allah Teala'dan rahmetinden ümit kesmeye yol açar ve sapıklığa yol atar. Yol açar. Bilakis korku ile birlikte her zaman Allah Teala'dan ümit edilmesi gerekir. Bundan dolayı sahabenin birçoğundan şöyle bir söz varit olmuştur. Birçoğu der ki: "Eğer bütün insanlar cehenneme girse ancak bir kişi cennete gireceğini bana denilse, bütün insanlar cehenneme giriyor, bir kişi cennete girecek denilse, ümit ederdim ki o bir kişi bendim diye ümit ederdim diyorlar. Aynı şekilde bütün insanlar cennete girecek ancak bir kişi cehenneme girecek diye denilse bana korkardım ki o kişi cehenneme girecek olan bir kişi ben olduğundan korkardım der sahabe radıyallahu teala anhum. Bundan dolayı kardeşler Ümit ile korku her zaman bir arada bulunması gerekir. Bundan dolayı ilim ehli şöyle bir e, mesele zikrederler. Derler ki korku mu daha üstün olması gerekir? Yoksa ümit mü daha üstün olması gerekir? Yoksa hepsi aynı derecede mi olması gerekir? Bazıları der ki korku çok daha üstün olması gerekir. Bazıları ümit daha üstün olması gerekir. Bazıları da der ki ölüm anında ümit daha üstün, normal halde korku daha üstün olması gerekir. Doğru olan görüşte, doğru olan görüşte korku ile ümit Allahü Teala'dan, Allah'ın rahmetini ümit ederek korku ile ümit aynı derecede olması gerekir. Her zaman ister ölüm anında ister sıhhat anında her zaman aynı derecede olması gerekir. Zira Allahu Teala buyuruyor ki: "Udûhu havfen ve tamâan." <gülüyor> Allah'ı Allah'a Allah'a korkarak ve ondan ümit ederek Allah'a ibadet edin. Korkarak ve ümit ederek Allah'a ibadet edin. Deminki zikrettiğim hadiste de Tirmidide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o genci ziyaret ederken diyor ki nasıl hissediyorsun diyor ki Allah'ın rahmetinden ümit ediyorum. Günahımın, amellerimin günahından da korkuyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu iki şey şu anda bir müminde varit olduğu zaman vuku bulduğu zaman bu iki şey şüphesiz ki Allahu Teala ona umduğunu verir ve korktuğundan da emin kılar. O kişi ölüm halinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye böyle buyuruyor. Dolayısıyla kişi e, her halde, her halükarda ümit ile korku bir arada bulunması gerekir. Ümiti daha fazla yaparsan o zaman ne olur? Günah işlersin. Nasıl olsa Allah beni affeder diye. Korkuyu daha fazla yaparsan ne yaparsın? Allah'tan ümidi kesersin haricilerin yaptığı gibi. Tamam ben nasıl olsa cehennemliyim daha fazla kötü olur. Ne yapılması gerekir? Aynı olunması gerekir. Ancak İbn-i Teymiye Teala der ki, kişi günah işlediği zaman, günah işlediği zaman, muhakkat olarak, taydilik olarak, yani e, geçici. geçici olarak, geçici olarak günah işlediği zaman, o kişiye, e, azap ayetleri daha fazla okunur. Korkması için korku, veya korkması için daha fazla ayetler okunulur. Korkuyu daha fazla ziyade edilir. Bazen o kişi günah işlediği zaman ve ümitini kestiği zaman o zaman aksi aksinde ümit ayetleri, Allahu Teala'dan ümit kesilmeyeceği ayetleri daha fazla, ümit daha fazla çok olur. Ancak bu sadece geçicidir. Ta ki aynı dereceye gelene kadar, kişi normal olana kadar daha sonra yine kişi, ya, bu korku ve ümit aynı derecede olur. İkinci korku ise kardeşler memnu olan korkudur. Yani haram olan korkudur. Caiz olmayan korkudur. Bu da iki kısımdır. Caiz olmayan korku. Birinci korku şirkun ekber. Büyük şirk. Kişiyi dinden çıkaran korkudur. İlim ehli bu korkuya şirkusir. Sır korkutsu derler. Bu nasılmış? Bu da demin dediğim gibi kişinin Allah'tan başkasından korkması ve bu korkuyu da o kişi bana sebeplere başvurmadan bana bir kötülük isabet ettirecek diye korkmasıdır. Nasıl? Kişi kabirde yatan velilerden korkması gibi. Bu bu korku ibadettir ve ancak Allah'a yapılır. Velilerden korkarsa o kabirdekilerden beni çarpacak diye kişi dinden çıkar. Niye? Çünkü... O veliler ölmüştür. Sana bir şey yapamazlar. Dolayısıyla sen sen şunu iman ediyorsun. O kişide gizli bir tasarruf vardır. O ölü tasarruf sahibidir. E, dünyada istediğini yapar. İstediği kişiye kötülük isabet eder. Öl, ö, ö, ölmüş olsa dahi. Bu da ancak Allah'a hastır. Rububiyyette şirktir bu. Aynı şekilde uluhiyyette de şirktir. Çünkü korku olan bu ibadeti Allah'tan başkasına yapmaktan e, yapıyorsundur. Kişi misal kişi misal hayatta olan veliden korkarsa hayatta olan bir veliden korkarsa beni çarpacak değil. Bu kişi o veli yanında değil. Yanında olsa tamam güçlüdür beni dövebilir dersin. Bu caiz. Ancak diyelim ki Türkiye'de o veli beni çarpacak, o şık beni çarpacak dersen şuna iman etmiş olursun. O kişi sebeplere başvurmadan gizli bir güç ile seni çarpıyor. Bu gizli güç sebeplere başvurmadan bir şeyin vuku bulması ise ancak Allah'a hastır. Dolayısıyla Allah'a has olan bu korkuyu Allah'tan başkasına yaptığından dolayı kişi dinden çıkar. Dolayısıyla bunları dikkat edilmesi gerekir. Bu korku, bu şirk olan bu korku hem geçmişte hem de günümüzde vuku bulmaktadır. Geçmişte Hud aleyhisselamın kavmi ediyor, diyor? İnne kuuli illa terake ba'du alihetina bisu. Hud aleyhisselama diyor ki biz korkuyoruz ki sana bir ilahlarımız ibadet ettiklerimiz sana bir şey isabet ettirecek, bir kötülük isabet ettirecek. İlahlar o putlar bir şey yapamaz. Demek gizli ilim, gizli bir güç var diyorlar. Dolayısıyla Hud aleyhisselam öyle şey diyorlar. Bu şirk putlardan korkmak gibi işte veliden şundan bundan korkmak gibi. Aynı bu zamanda da bir, bazı tar özellikle tarikatçılar şık beni çarpar, şık şunu yapar aman günah işlemeyin, aman günaha bakmayın şık beni görür ve çarpar diye. Bütün bunlar ancak Allah'a yapılması gereken korkudur. Allah'a yapılması gereken Allah'a has korkudur. Allah'tan başkasına yaptığın zaman Allah ile başkasını bir tutmuş olursun ve şirke girmiş olursun. Çünkü sebeplere başvurmadan bir şey yapabilen ancak Allah'tır. Zira Allah der ki kun feykun ol ve onu verir. Ancak insanlar sebeplere başvurması gerekir veya mahlukat. Ben seni dövebilmem için elimi uzatıp sana vurmam gerekir. Şu suyu alabilmem için elimi uzatıp suyu almam gerekir. Sebebe başvurmam gerekir. Yoksa ben sana diyemem ki su gel sonra su kendiliğinden gelsin. Bunu mı Mecbur elimi uzatmam gerekir. Bir sebebe başvurmam gerekir. Ha şık beni çarpar diyorsan Türkiye'de olduğu halde misal. Ha sebebe başvurmadan şık seni çarpıyor. Demek ki onda gizli bir tasarruf sahibidir. Bu da ancak Allah-u Teala'ya hastır. Bundan dolayı şirke girmiş olur kişi. <gülüyor> Bu büyük şirktir, bu, bu şirk. İkinci memnu olan yani yasak olan şirkler iki kısım dedik, büyük şirk e, yasak olan korku iki, iki dedik. Birincisi büyük şirk olan korku, bu da demin anlattık. İkincisi de haram olan korku, şirk değil ancak ancak haramdır. Bu da nasıl harama sebep olan bir korku veya da farzı terk ettiren bir korku e, haramdır. Ne gibi? Babandan korkuyorsun, sakalını kesiyorsun. Bu nedir? Baban dövebilir seni. Gerçek bir sebep var burada. Dövebilir, sebeplere başvurabilir. Ancak bu korku, babandan korku seni harama yitiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu korku haram olmuş oluyor. Bu korku haram olmuş oluyor. Veyahut da devlet reisi işte beni hapse atar, başımı açayım. Veyahut da içki içeyim. Veyahut da şunu yapayım. Bu korku caiz olmayan bir korkudur çünkü seni harama e sevk ediyor. Münker'i inkar etme, kötülüğü dilinle anlatman ve elinle düzeltmen. Ha, ben o kişiden korktuğumdan dolayı ben münker'i inkar etmiyorum. Bu da bu da caiz değildir. Bu korku e haram olan korkudur. Bundan dolayı Allahü Teala buyuruyor ki. İnma zâlkom şeytanı yuxubfu, avliyâhu. İşte o şeytan kendi o şeytan sizi kendi dostlarından korkutuyor. O şeytan sizi kendi dostlarından korkutuyor. Falâte kafuhum. Onlardan korkmayın. Wa kafuni, benden korkun. Bu ayet bazı münafıklar hakkında inmiştir. Cihat farz olunduğunda korktuklarından dolayı düşmandan korktuklarından dolayı cihata gitmemişlerdir. Bundan dolayı Allahü Teala şu ayeti inmiştir. bu ayeti indirmiştir ve demiştir ki şeytan sizi kendi dostlarından korkutuyor. Şeytanın dostlarından korkmayın, benden korkun. İnkontun mutminin, mutmin iseniz yani o korku size harama sebep sevk ediyorsa sakın o korku, o korkuyu. Yapmayın buyuruyor Allahü Teala. Bundan dolayı kardeşler, kişi Allah-u Teala'dan hakkıyla korkarsa, kişi her zaman rahat olmuş olur. Bundan dolayı Fudayil İbni Ayyad diyor ki, mahluku bilirse insan yaratılmışları bilirse, mahlukatı bilirse kalbi evet. rahat olmuş olur buyuruyor Fudaylı ibn-i Niye? Çünkü biliyor ki mahlukun elinde bir şey yok. Allah istemediği zaman o kişi sana bir şey yapamaz. Allah diyor ki قُلَّا يُصِيبُنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ De ki ancak Allah'ın yazdığı şeyler bize isabet eder. Kişi bunu hakkıyla iman ettiği zaman hiçbir şeyden korkmaz ve rahat olur içi. Bundan dolayı Allah Resulü buyuruyor ki i̇bn Abbas'a bütün ümmet toplanıp sana zarar vermek için toplansa sana bir zarar veremez ancak Allahu Teala yazdığı zaman zarar verir. Ha kişi bunu hakkıyla iman ettiği zaman ne olur kişi çok rahat eder. Bundan dolayı İmam Ahmed'e birisi geliyor diyor ki devlet reisinden korkuyorum diyor. İmam Ahmed diyor ki "Lev sahahte lem takaf. Eğer sahih olsaydın, kalbini düzeltseydin korkmazdın diyor. Yani şunu demek istiyor. Eğer imanın tam olmuş olsaydı Allah bana bir şey yazmadığı müddetçe bana bir şey olmaz buna kesin olarak iman etmiş olsaydın korkmazdın diyor İmam Ahmet üçüncü korku ise kardeşler mubah olan korku yani caiz olan korku bir beis yok korkabilirsin bu da insanın tabiatından olan ee, bazı şeylerden korkması bazı insanların köpeklerden bazıların farelerden bazıların he, yılandan Ateşten korkması, bütün bunlar tabii korkular. Bu korkuda caiz olan korkudur. Bu korkuda e, caiz olan korkudur. Korkudan bahsetti kardeşler. Dedik ki korku ile birlikte ümit de her zaman vuku bulması gerekir. Allahu Teala'dan ümit edilmesi. Ve bu ümit edilmesi ise iki çeşit olur. Allah -u Teala'dan ümit iki çeşit olur. Birincisi amellerinin kabul edilmesinden ümit etmek. Amellerinin sevabının kabul edilmesine ümit etmektir. Zira Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki kim men sa imanen ve Kim Ramazan'ı iman ederek ve ihtisap ederek. İhtisap yani sevabını umarak geçirirse geçirirse geçmiş günahları affolur buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla kişi bir amel yaptığı zaman korku ile birlikte kabul edilmeyecek diye ümit de etmesi gerekir yani Allah inşallah kabul eder diye ümit etmesi gerekir İkinci çeşit ümit ise Kişinin günahlarının affolmasını ümit etmesidir. Allah'a hüsnü zanda bulunması gerekir. İnşallah Allah günahımı affederdiği kişi Allah'tan ümidi kesmemesi gerekir. Zira allah Teala buyuruyor ki Ya ibadiyel lezine esrafu ala enfusihim la tegnetum ya Ey kendi nefislerine zulüm eden kullarım la tegnetum Allah'ın rahmetinden Ümit kesmeyin buyuruyor Allah Teala. Başka ayette de Allah diyor ki: "Velledi etma'u en yaghfira li O Allah ki günahımın bağışlanmasını Allah'tan ümit ediyorum buyuruyor. Bu bilindikten sonra bilin ki kardeşler İbn Kayyim rahimehullah Teala der ki: Ariflerin icmasına göre, ilim ehlinin ittifakına göre ümit amelsiz olmaz. Ümit Amelsiz olmaz. Yani kişi amel etmediği zaman, ibadet etmediği zaman, halen Allah'tan ümit ediyorsa günahlarının bağışlanması için, cennete girmesi için bu kişinin ümiti fayda vermez buyuruyor İbn-i Kayyum teala. Zira allah Teala buyuruyor ki, amenu. iman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'a ümit ederler. Yani Yani ümiti hak kazanırlar. Yani ümit etmeyi hak kazanırlar. Dolayısıyla iman etmeyip, sadaka vermeyip, cihat etmeyip, hicret etmeyen kişiler ümiti hak kazanmazlar. Yani kısacası şöyle. Amel etmeyen, salih amel etmeyen insanlar ümit etmeyi hak kazanmaz. Allah'ın ümidine hak kazanmaz buyuruyor. Yine i̇bn Abbas'ın hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ekberul kebairi selaseh. Günahların en büyüğü üçtür. Allah'a şirk koşmak, Allah'ın hilesinden emin olmak, Allah'ın hilesinden emin olmak, ve Allah'tan da ümit kesmek. Ne ümit keseceksin Allah'ın rahmetinden ne de sapıtmamak için emin olacaksın. Ümitin zıttı ise emin olmak. Bu da İslam'da yasaklanmıştır. Yani ben bana bir şey olmaz diye emin olmak. Allah'ın azabından emin olmak. Bu da İslam'da yasaklanmıştır. Bilakis kişi hiçbir zaman kendi nefsine emin olmaz. Bununla birlikte Allahu Teala'nın rahmetinden de ümit kesmez. İbn Abbas diyor ki günahların en büyüğüdür bunlar. E yani en büyüklerindendir kastediyor. Zira günahlar kardeşler iki kısma ayrılır. Büyük günahlar ve küçük günahlar. Ehli sünnetin icmasına göre büyük günahlar ve iki küçük günahlar değil, ikiye ayrılır. Peki bu büyük günahlar nedir? İlim ehlinin görüşleri var fakat doğru olan görüş İbn-i dediği gibi büyük günahlar şudur. Kat gerektiren, yani dünyada bir ceza gerektiren, mesela el kesmesi, işte, he, e, sopa vurulması gibi. Veyahut da ahirette bir azap gerektiren günahlar büyük günahtır. Ahirette azap gerektiren günahlar ne gibi? Mesela Allah Resulü lanet ettiği kişiler ve Allah Resulü bunu yapan cennete giremez dediği. Veya bunu yapan cehenneme girer dediği veya bunu yapan ben ondan beriyim dediği. Bütün bunlar bütün bu peygamberin korkuttuğu ahirette azap ile korkuttuğu günahlar veyahut da dünyada bir ceza gerektiren bütün günahlar büyük günahtır. Büyük günahtır. Bu bilindikten sonra günahlar küçük ve büyük demiştik. Bazen küçük günahlar büyük olabilir. Ne gibi? Küçük günahı Küçük günahı e, mübalağa etmediğin zaman, yani aldırış etmediğin zaman küçük günah, Aldırış etmediğin zaman. Veya o küçük günahı mucahere ettiğin zaman, yani insanlara gösterdiğin zaman. Zira Allah Resul buyuruyor ki, bütün ümmetim affolmuştur ancak günahını insanlara gösterenler hariç. Anlatanlar hariç. ve da küçük günaha ısrar edenler. Küçük günah ısrar ile bu günah büyür ve büyük günah olur. Bundan dolayı İbn Abbas, <gülüyor> Radıyallahu anhu diyor ki: La saghira maal israr. ısrar. İsrar ile günah ısrar ile küçük günah olmaz diyor Yani küçük günah ısrar ettiğin zaman büyür ve büyük günah olur. Bundan dolayı mesela bazı insanlar sakalını kesiyor falan diyorlar ki küçük günah. Deriz ki hayır, çünkü sen buna her zaman İsra'dır diyorsun her gün Tekrarlıyorsun ve ne oluyor bu Büyük günah oluyor Bu bilindikten sonra kardeşler Dediğimiz gibi İhsan'ın mertebeleri İhsan'ı gerektiren Allah'ı Görür gibi ibadet etmek Allah'tan korkmakla olur Bunun zıttı olan Allahu Teala'dan ümit kesmemekle Olur Aynı şekilde Allah'ı Sevmekle olur Zira ibadetin özü ve çekirdeği sevmektir. Zira el-ihe ye ilah demek Arapçada ibadet edilen nasıl? Allah'ı severek, zelil olarak Allah'a ibadet etmek demektir. İlahın manası. İbadet edilen yani zelil olarak, başı eğik olarak, zelil olarak ve severek ibadet edilen manası ilahtır. Yani ibadet et, ilah. Dolayısıyla biz Allah'a severek zelil olarak baş eğerek zelil olarak deniliyor değil mi? Zelil olarak Allah'a ibadet ettiğimiz zaman ve sevdiğimiz zaman bu ibadete girer bu sevgi. Sevgi muhabbet iki kısımdır kardeşler. Birincisi Allah'a has olan sevgi bu da ancak Allah'a yapılır. İkincisi de müşterek olan, başkasına da yapılan sevgi. Bu başkasına yapılan sevgi ise üç kısımdır. Birincisi tabi'i, insanın fıtratında olan, tabi'i olan sevgi. Ne gibi? İnsanın bazı yemekleri sevmesi gibi, bazı içecekleri sevmesi gibi, çikolatayı sevmesi gibi misal. İkincisi insan insan ee, i̇kinci sevgi, acıyarak sevmek veya da e, hürmet ederek sevmek. Kişinin çocuğunu acıyarak sevmesi gibi veya çocuğun babasını hürmet ederek sevmesi. Bu da caiz olan sevgi. Üçüncüsü, ulfet olan kişinin arkadaşını sevmeksi gibi. Onunla ulfet buluyor, onunla e, teselli oluyor. E, bütün bu sevgilerde asıl olan mübahtır yani caizdir bu sevgiler kişinin tabii sevgi, çocuk çocuğunu, çoluk çocuğunu, arkadasını bütün bunlar mübattır. Ancak bu sevgiler Allah'tan başkası daha fazla sev, sevmeyi gerektiriyorsa o zaman haram olur. Allah'tan başka daha fazla sevmeyi gerektiriyorsa yani Allah'tan daha fazla seversen şirk olur. Allah'tan daha fazla seversen herhangi bir kişi şirk olur. Veya onun sevgisi seni harama sürüklüyorsa o zaman da haram olur. Ne gibi? Karımı o kadar çok seviyorum ki bana diyor sakalını kes sakalı kesiyorum. Ha Bu sevgi seni nereye sürükledi? Harama sürükledi. O zaman haram olur. O zaman haram olur. Dolayısıyla asıl olan mübahdır ancak harama sürüklediği zaman e, haram olur. Bazen de bu sevgi sevap olur, müstehap olur. Ne gibi? Sen arkadaşımı Allah için seviyorum ben. Karımı Allah için seviyorum. Çoluk çocuğumu Allah için seviyorum. Bütün bu niyetini değiştirdiğin zaman o zaman da sevap alırsın. Bu birinci kısım. Müşterek olan sevgi. İkinci kısım ise kardeşler. Bu da Allah'a has olan sevgi. Allah'a has olan sevgi nasıl? kemal zul, Bütün zilleti. Allah'ı alçak olarak sevmendir, zelil olarak sevmendir ve tamamıyla itaati Allah'a yaparak sevmendir. İki şartı var yani. Birincisi, tamamen zelil olarak sevmen ve bütün itaati tamamen Allah için yapmandır. Nasıl oluyor? Misal bazı insanlar özellikle tarikatçılarda şeyhini o kadar çok seviyor ki bütün itaatını şeyhine yapıyor. Şeyh ne derse ne derse onu yerine getiriyor. İçki içse dahi şeyh bunda bir hikmet vardır diyor. Ve onun yanında o kadar zelil ki ona bir itiraz edemiyor. Haram işlese daha itiraz edemiyor çünkü onu zelil olarak seviyor. Ha bu sevgi ancak Allah'a hastır. Ancak Allah'a tam olarak, kesin olarak, tamamıyla itaat edilir ve ancak Allah'a zelil olarak tamamıyla sevilir tamamıyla sevilir bu iki şey e, ibadet olan sevgidir bu iki şey bulunduğu zaman ve bu ancak Allah'a e, Allah'a yapılması gerekir bu bilindikten sonra kardeşler bu şirk olan bu sevgi birçok insanda görüyorsun birçok tarikatçılarda misal zira Allahü Teala buyuruyor ki Vb. Nasiyetteki domin don ilahi endeden insanlardan öyleleri var ki Allah ile başkalarını ortak yapıyorlar. Yuhibbu nehum ke hubbilla. Onları Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Nasıl ki Allah'ı seviyorlar müşrikler. Allah seviyor. Ancak o orta, Allah'ın ortaklarını Allah'a sevdiğin gibi seviyorlar. Yani o tamamen zilletli olan sevgiyi tamamen kendini bağışlama sevgiyi, ofir keyfi yapman, yani e, teslimiyet kendini teslimiyet, teslimiyet, tamamen kendini teslimiyet ve tamamen zelil olarak bu sevgiyi Allah'tan başkasını yapıyorlar. yapıyorlar. Allah'a da yapıyorlar, Allah'tan başkasına da yapıyorlar. Allah diyor ki, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ İman edenler ise Allah'ı daha fazla seviyorlar. İman edenler ise Allah'ı daha fazla seviyorlar. Dolayısıyla kim bu sevgiyi Allah'tan başkasına yaptığı zaman bu kişi şirke girmiş olur. Özellikle bu sevgiyi bazı gruplarda gördüğün gibi, tarikatçılarda olduğu gibi bazı aşık olan insanlarda da görüyorsun. Kadına o kadar çok aşık oluyor ki o Hristiyan ol de dese belki Hristiyan olacak ve şu haramı helal görderse haramı helal görecek, helala haram görderse helala haram gör diyecek. Çocuklarına yapman şey peki yani çocuğunu mesela namaza kaldı mı kıyamadığı için aşırı sevgisinden dolayı sabah namazı. Bu haram olan sevgi, bu haram olan sevgi. Ancak sen çocuğunu o kadar çok seviyorsun ki. Ee, Haramları helal görüyorsun. Helalları haram görüyorsun. Belki de başka din değiştiriyorsun. Bütün bunlar şirk olan sevgi. Ancak harama yol açıyorsa ki burada münkeri kötülüğü inkar etmiyorsun. Çünkü namaza kaldırmıyorsun çocuğunu. O zaman hem çocuğa kötülük yapmış oluyorsun. Hem de sen, sen kendin haram işlemiş oluyorsun. Dolayısıyla çocuğuna seven kişi, hakkıyla seven kişi çocuğu hakkıyla İslam'a göre terbiye eden insandır. Namazını kılmazsa peygamberin dediği gibi döven insan. Bütün bunlar çocuğa acıdığından dolayı. Zira gerçek e, kurtuluş e, ahirettedir. Kişinin, çocuğunun hiç kimse cehennemde yanmasını ister mi? İstemez. Eğer bunu istemiyorsan o zaman bütün bunları yapman gerekir. Alakul hal dediğimiz gibi özellikle bu bazılarda aşk olaylarında bu gibi tamamen zelil, kendisini alçaltarak kadına ve ona teslim olarak yapılan bu şey, sevgi şirke girer. Bu sevgi şirke girer. Ancak yok ben ondan dolayı, mesela sakalımı kesiyorum falan ancak halen haram olarak görüyorsam o şirke girmez harama girer. Ancak ondan dolayı İbni Kayymi Rahimullahu Teala bir olay anlatıyor. Diyor ki bir müezzin bir gün minareye çıktığında ezan okuduktan sonra bir kadını görüyor ve aşık oluyor kadını. Ezandan sonra gidiyor işte diyor ben bununla evlenmek istiyorum. Annesi babası Hristiyan. Diyor ki evlendirmeyi ta Hristiyan olana kadar. Ve adam Hristiyan oluyor o sevgiden dolayı. İşte o kişi, o şahıs tüm zelil kendisini alçaltarak ve e, tüm Teslimiyetle ona, onlara teslim oluyor ve işte bu sevgiyi Allah'tan başkasına yapıyor. Sonra Hristiyan oluyor, tam kadın çocuk kızla evlendikten sonra tam onun yanına giderken ayağı kayır ve halak oluyor, ölüyor. Bundan dolayı, bundan dolayı İbn Teimiyah Rhammullahü teala diyor ki, bütün müşrikler, dünyada ne kadar müşrik varsa şirk koştu, şahsı Allah ile aynı seviyede seviyordur. Çünkü Allah'ı daha fazla sevseydi şirk koşmazdı. Allah ile başkasını bir tutmazdı. Allah ile başkasını sevgide bir tuttuğundan dolayı o kişi e, sevgiden dolayı da şirke giriyor diyor İbn-i Teymiye teala. Sevgi bakımından insanlar gruplara ayrılmıştır kardeşler. Birinci grup cehmiye. Bunlar der ki ne kişi Allah'ı sever ne de Allah kullarını sever. Ne kullar Allah'ı sever ne de Allah kullarını sever. Ya kişi cenneti, cenneti nimetleri sever ancak Allah'ı sevemez diyor. Bu sapık bir fırka cehmiye. İkinci grup eşariler bunlar da der ki kişi kullar Allah'ı sever fakat Allah kulları sevemez. Çünkü sevmek Allah kullara mahsustur. Allah bundan münezzehtir diyor. Bu da sapık bir fırka. Üçüncü grup ise tarikatçıların tasavvufçuların bazıları diyor ki ve murciye diyorlar ki Allah'ı sevdiğin zaman ne kadar günah işlersen zarar vermez diyorlar. Ya bütün amel, iş, kötülükleri yapıyor kalbim temiz diyor, ben Allah'ı seviyorum diyor falan, bu kötü ameller bana zarar vermez, bu da sapık bir fırka ee, doğru olan fırka ise ehl sünneti sünnet ve cemaat bunlar da der ki, kullar Allah'ı sever, Allah da kulları sever ve kişinin imanı eksilir ve artırılır, kişi Allahu Teala'dan ne kadar çok seviyorsa ne kadar Allah'ı seviyorsa ne kadar Allah'tan çok korkuyorsa o kadar amel yapar o kadar günah işlememeye bakar. Der. Bu da ehli Sünnet'in görüşü. Ee, bu kadarla bugünlük iktifa ediyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sahbihi ecma'in sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ala kulli hal dediğim gibi ihsan Allah'ı görür gibi ibadet etmek bu yollardan geçer. Allah'tan hakkıyla korkmak Allah'tan ümit kesmemek Allah'ın hilesinden emin olmamak ve Allahu Teala'yı zelil bir şekilde ve teslimiyetle Allahu Teala'yı sevmektir. Bütün bunları kişi yerine getirdiği zaman ve buna ilaveten tevekkül etmek, Allah'a tevekkül etmek, bütün bunları yerine getirdiği zaman kişi Allah'ı görür gibi ibadet etmiş olur. Aksi takdirde ihsan mertebesine ulaşmaz. Ee, sorularınız var mı?